camiye sen kendin mi geldin sana diyorsun hayır sen gelmedin Allah seni getirdi Allah. seviyor seni getirdi kelamını dinletiyor sana evinden sana ziyafet veriyor Allah yakında kıyamet gün de böyle olacak çok adamlar camiye giremiyor edemiyor. Allah'a seviyorum diyor ibadet etmek istiyorum diyor. işte maniler çünkü inşallah tekavud olayım şöyle olayım böyle gelemez bir türlü bildiğin gibi değil hadisat Allah seni seviyor mu sevmiyor mu kendin anlayabilirsin bunu seni Allah hayırlı işlerde kullanıyor mu Beş vakit demaz kılıyor musun? Yani günde beş defa huzuru ilahiye kabul ediyor musun? Ediliyor musun? Haram yemiyor musun? Yedirmiyorlar mı? Ha, bil ki seviliyorsun. Böyle olmazsa biraz düşün. Sen insanken, kulken sevmediğini huzuruna almıyorsun. Allah sevmediğini huzuruna alır mı? Bazısını hafta bir gün alır. Bazısını günde beş, beş defa alır. Bazısını günde seksen defa alır. Bazısını senede bir defa alır huzuruna. O kadar girebilir, bayramdan bayrama.